Hecin debeleri üzerinde iki yolcu gidiyor. Gidiyoruz. Sabah güneşi kayarak geçiyor üzerimizden. Tuhaf, diyor Zeyd. Sessizliği bozarak. Çok tuhaf. Tuhaf olan ne Zeyd? Tuhaf değil mi yani amcacığım? Daha birkaç gün önce Teyma'ya gidiyorduk. Şimdi ise develerimizin başı Mekke'ye doğru. Eminim, böyle olacağını sen de bilmiyordun dün geceden önce. Bir bedevi gibi gezginsin sen de. Benim gibi yani. Peki, dört yıl önce kalkıp Mekke'ye, sana gelmeyi benim kafama sokan şeytan, şimdi de sana mı musallat oldu ki Mekke'ye gitmek istiyorsun amcacığım? Ne istediğimizi bilmiyoruz da onun için mi kendimizi böyle kolayca rüzgarın estiği yöne bırakabiliyoruz? Hayır Zeyt, hayır. Sen ve ben kendimizi rüzgarın estiği yöne bırakıyoruz, evet. Bırakıyoruz. Çünkü ne istediğimizi biliyoruz. Kalplerimiz biliyor ne istediğini. Hatta düşüncelerimiz biraz yavaş izlese de onları, sonra düşüncelerimiz de kalplerimizin tuttuğu yola giriyor. Ve işte o zaman artık bir karara vardığımızı anlıyoruz. Belki o gün de kalbim biliyordu bunu. Tam on yıl önce. Yakın doğuya ilk yolculuğum sırasında beni beyaz, kıyısız, sisli bir gecenin donukluğundan alıp Karadeniz'in güneyine, sonra da sisli bir sabah vakti boğaz içine doğru götüren geminin güvertesinde dikilmiş uzaklara bakarken… Deniz kurşuni renkteydi. Köpükler güverteye kadar püskürüyordu bazen. Makinelerin sesi bir kalbin vuruşlarını andırıyordu. Güvertede dikilmiş, sis içindeki manzarayı seyrediyordum. O an ne düşündüğümü ya da bu ilk doğu yolculuğuna hangi ümitlerle çıktığımı sorsaydınız, size açık cevap vermekte güçlük çekerdim. Merak diyebilirdim belki. Fakat kendini fazla ciddiye almayan bir meraktı bu. Çünkü pek öyle büyük hedefler peşinde görünmüyordu. Önümde denizin üzerinde dolaşan maddisizle benzer kımıldanışlar gösteren içimdeki huzursuzluk ne gideceğim yabancı ülkelerle ilgiliydi ne de gelecekte karşılaşacağım insanlarla. Zihnimi meşgul eden geleceğin hayalleri değildi. Çok yakında gözlerimin önüne serilecek olan görülmemiş şehirler, görülmemiş manzaralar, yabancı giysiler ve yabancı tavırlar değildi. Bu seyahate gelip geçici bir şey gözüyle bakıyor, hayatımın normal akışı içinde. Hoş ama yine de pek o kadar önem taşımayan bir ara dönem olarak görüyordum. O anda zihnimi asıl meşgul eden, karıştıran şey geleceğimle değil, geçmişimle ilgili kaygılardı. Geçmiş. Bir geçmişim var mıydı? 22 yaşındaydım. Fakat benim kuşağım, yani bu yüzyılın ilk yıllarında doğanların kuşağı, daha önceki bütün kuşaklardan belki daha hızlı yaşamıştı ve bunun içinde geçmişi düşünürken, sanki arada çok uzun bir zaman aralığı varmış gibi geliyor bana. Bütün o zorluk ve macera yılları gözlerimin önünde canlanıyor. Bütün o tutkular, girişimler ve düş kırıklıkları ve kadınlar, benim hayata ilk atılışlarım. Yıldızların altında uzayıp giden geceler, insanın ne istediğini bilmeden, ceplerinin bomboş olduğunu ve ertesi günün vaat ettiği sorunları unutarak, kendi gibi züğürt ve umutlarla dolu bir arkadaşla, bomboş sokaklar boyunca büyük ve güzel şeylerden konuşarak dolaşıp durduğu uzun geceler. Yalnız gençlerin hissedebileceği mutlu bir hoşnutsuzluk ve dünyayı değiştirmek, yeniden kurmak arzusu. Toplum nasıl yeniden biçimlendirilmelidir ki? İnsanlar doğru ve yoğun bir hayat yaşayabilsinler. İnsanlar arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenmelidir ki, insanları teker teker kuşatan yalnızlık aşılabilsin ve böylece gerçek toplum, gerçek birliktelik doğsun. İyi nedir? Kötü nedir? Kader. Ya da başka bir deyişle, insan sadece görünüşte değerli, fakat sahiden kendi hayatıyla, ben ve yürüdüğüm yol aynıyız. Bir bütünlük içindeyiz diyecek kadar yapıp ettikleriyle özdeşleşmek için ne yapmalıdır? Tartışmalar. Hiçbir zaman bir sonuca varmayan uzun tartışmalar. Politik özgürlüğün anlamı üzerine, kadın erkek ilişkileri üzerine, biçim, üslup ve ifade sorunları üzerine bitmez tükenmez kuramlarıyla Viyana'nın ve Berlin'in edebiyat kahveleri, bilgiye ve kavrayışa duyulan açlık ve sınırsız tutkular içinde yaşanan geceler. Gün ağrırken, gecenin sönmüş arzularından, yavaş yavaş unutlaşmış, katılaşmış ve ıssızlaşmış arzulardan arta kalan karışık bir yatak. Ama sabah bir olmaya görsün, insan şafak vaktinin düş kırıklığını çoktan unutmuştur. Ve ayaklarının altında, yeryüzünün neşeyle kıpırdadığını duyarak, sendeleyen adımlarla yürümektedir bir şeylere doğru. Yeni bir kitabın ya da yeni bir yüzün verdiği heyecan... Arayışlar, arayışlar ve bulunan yarım cevaplar ve dünyanın birden birkaç saniye için durur gibi olduğu ve duyulmadık şeylerden haber var eden bir anlayışın bir düşüncenin parıltısıyla aydınlandığı o ender anlar. Bütün sorunların bir tek cevapla karşılanır gibi olduğu ender anlar. Garip yıllardı, yirmilerin o ilk yılları Orta Avrupa'da. Yaygın toplumsal ve alaki güvensizlik ve çöküş atmosferi, kendine müzikte, resimde, tiyatroda ve el yordamıyla da olsa çoğu kez devrimci arayışlar içinde, kültürel morfolojide, ifade imkanları arayan delice, evet kelime bu, delice, bir umutluluğa yol açmıştı. Fakat bu zoraki iyimsellikle el ele manevi bir boşluk, insanın geleceğine ilişkin umutsuzluktan beslenen ve gittikçe büyüyen bulanık, sinirli bir relativizm baş göstermişti. Gençliğime rağmen, büyük savaşın yıkımından sonra iflas etmiş, hoşnutsuz, duygusal gerilimler içinde bocalayan, irtifa kaybeden bir Avrupa'da, havanın artık pek iyiye gitmediğini fark ediyordum. Batının şimdiki tanrısı, manevi alanda yer tutmuyordu artık. Refahtı bu yeni tanrının ismi. Şüphesiz hala dinsel kavramlar alanında duyan ve düşünen ve umutsuz bir çabayla moral değerlerini, Bağlı oldukları medeniyetin maddeci değerleriyle uzlaştırmaya çalışan bireyler vardı. Ama bunlar bir istisnadan öteye geçmiyordu hiçbir zaman. Sıradan Avrupalı, ister demokrat olsun, ister komünist, ister emekçi olsun, ister entelektüel, yalnızca bir tek şeye inanır görünüyordu. Maddi ilerleme dinine, hayatın kendisini sürekli kolaylaştırmaktan ya da yaygın deyimle hayatı tabiattan bağımsız kılmaktan başka bir amaç tanımayan bir dine. Bu dinin tapınakları muazzam fabrikalar, sinema salonları, kimya laboratuvarları, dans salonları, hidroelektrik santralleriydi. Rahipleri ise bankerler, mühendisler, politikacılar, film yıldızları, istatistik uzmanları, endüstri kralları, şampiyon havacılar ve yüksek düzeyden bürokratlar. Ahlaki tedirginlik iyi ve kötünün anlamı üzerinde görülen yaygın mutabakat eksikliğinde ve bütün toplumsal ve ekonomik meselelerin iyi-kötü kaygısı gütmeyen kestirme çözümlere bağlanmasında tüm açıklığıyla kendini gösteriyordu. Günün ahlaki endişelerini, kendini ne zaman davet edilirse o zaman herhangi birine vermeye hazır, sokakların boyalı leydisi temsil ediyordu. İktidar ve haz peşinde gelişen doyumsuz ihtiras, Yıkıntılar içindeki batı toplumunu tepeden tırnağa silahlanmış ve çıkar çatışmasının söz konusu olduğu her yerde ve her zaman birbirini yok etmeye kararlı düşman gruplara bölmüştü. Ve varılan kültürel sonuçta ahlak anlayışı pratik yarar fikriyle sınırlı görünen ve doğru ile yanlış konusunda en yüksek değer ölçüsü maddi başarı olan bir insan türünün eseri durumundaydı. Hayatımızın nasıl karışık ve mutsuz olduğunu görüyordum. Toplum ve ulus konusunda yapılan bütün o sesli, isterik vurgulamalara rağmen, insanla insan arasında ne kadar güçsüz bir bağ bulunduğunu, içgüdülerimizden, sezgilerimizden ne kadar uzaklaştığımızı, ruhlarımızın nasıl daralıp yoksullaştığını görüyordum. Bütün bunları görmüştüm. Fakat çevremdeki bütün öteki insanlar gibi ben de, bu sorunlara Avrupa'nın kendi kültürel deneyimleri dışında da pekala bir cevap ya da en azından kısmi bir cevap bulunabileceğini, her nedense hiçbir zaman ciddi olarak düşünmemiştim. Avrupa, bizim düşünce dünyamızın başlangıcı ve sonuydu. 17-18 yaşlarında Loce'yi keşfettiğim zaman bile, bu konudaki bakış açım pek değişmemişti. Gerçek bir keşifti bu. Bir gün Tao Te Ching'in Almanca tercümesine, Viyana'da bir kitapçı tezgahı üzerinde rastladığım zaman, daha önce ne ismini duymuştum Loce'nin, ne de felsefesi hakkında en ufak bir fikrim vardı. Bu yabancı isim ve başlık dikkatimi çekti nedense. Kitabı rastgele açarak içindeki kısa, özdeğişsel parçalardan birine göz attım. Birden bir heyecan, bir mutluluk dalgası. Çevremdekileri unutmuş, bulunduğum yerde elimde kitap büyülenmiş, öylece dikilip kalmıştım. Büyülenmiştim. Çünkü okuduğum parçalarda tüm durgunluğu ve berraklığı içinde insan hayatını görmüştüm. Her türlü bölünmeden... Ve çatışmadan uzak ve kendi özgürlüğünden yararlanmak istediği her zaman insan kalbine açık, o sükun ve hoşnutluk içinde akıp duran hayatı. Bu hakikatti, biliyordum. Onu unuttuğum zamanlar bile hakikat olmaya devam eden bir hakikat. Ve şimdi, ben yıllarca süren bir ayrılıktan sonra evine dönen birinin sevinciyle, bütün çizgileriyle tanıyordum.